Zamansız This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Merhabalar, Zaman Köşesindeyiz. Aa, uzun bir zamandan sonra e, canlı yayında e, bir program yapacağım e, Biliyorsunuz yeni yayın döneminde e, Hatice Utkan'la birlikte Zaman köşesini hazırlayıp sunmaya başladık e, Yalnız e, geçen ay özellikle e, Mayıs ve e, bu ayın e, 25'ine e, kadar Mayıs 18 ve 25 Haziran arasında yurt dışındaydım. Bu sebeple Hatice programı kısmen tek başına hazırlamak durumunda kaldı ve konukları oldu. Buradan aynı zamanda Hatice evlendiği için onu kutlamak istiyorum ve yeni yayın döneminde ...birlikte olmaktan e, mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. En azından benim yokluğumda e, zamansız köşesinin e, devamlılığı için e, yeteri, e, çok fazla e, çaba sarf ediyor ve bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü e, bir şekilde e, zamansız köşesinin, e, 2010 yılından sonra başlayan zamansız köşesinin... E, ...bir şekilde devam etmesinin... E, ...önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnız ismini de biraz değiştirdik programın... E, ...şu anda zamansız diye geçiyor. E, tabii ki... ...esas konumuz güncel sanat... E, ...ve güncel sanat sohbetleri. E, şimdi bu... ...bu, bu hafta... M, ...öncelikle İtalya'da... ...katıldığım e, projelerden... ...bahsetmek istiyorum. Hatta biz daha önceden de söylemiştik bunu. Yani zamansız köşesi sadece... İstanbul sanat ortamının nabzını tutmayacak aynı zamanda e, coğrafi olarak da e, açılabildiği kadar açılacak demiştik e, bir şekilde bu e, benim kendi mobility e, olma durumumdan e, dolayı e, bir şekilde e, açılıyor aynı zamanda Hatice'nin tabii ki e, katkılarıyla e, program daha e, geniş bir eksende e, devam ediyor diye düşünüyorum ya da devam etmesini diliyoruz e, İtalya'da e, Torino kentindeydim. E, katıldığım ilk proje Porta Pila Art Market'ti. E, Porta Pila Art Market e, Torino'da Porta Palazzo'da yer aldı. E, Porta Palazzo Avrupa'nın en açık, e, en büyük açık pazarı. E, 30 Nisan ve 26 Mayıs tarihleri arasında e, gerçekleşen projeyi e, Pasajist koordinatörlerinden ki Pasajist İstanbul'da yer alan bir sanatçı inisiyatifi e, Sicilya'yla da e, koordine ettiği bir projeydi e, İtalya'dan Six Seconds To e, grubunu, grubuyla birlikte bu proje koordine edildi e, Şu anda Porta Palazzo bölgesi özellikle Torino'da e, dönüşümle ilgi olarak bir yandan gentrificationle ilgi olarak çok önemli bir noktada e, Özellikle e, birçok e, birçok mülteci, birçok e, ulustan, e, birçok insan bu bu pazarda çalışıyorlar ve bu pazarda aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz ve fiyatlar gerçekten çok ucuz. Ee, Porta bir e benim e yaptığım proje daha doğrusu Porta Palazzo'daki projenin e teması e bir uluslararası yani bir e yabancı bir sanatçı ve bir e e İtalya'dan bir sanatçı... E Porta Art Market denen e, stalı yani e, marketi e, birlikte kullanıyorlardı. Ve e, stalda yani markette e, beraber proje geliştiriyorlardı. E, dört çiftçi çalıştı. Bir yandan e, bazı sanatçılar ortak çalışmalar gerçekleştirdiler. E, ben son haftasına katılabilmiş oldum e, Porta Art Market'in. Yaklaşık bir hafta boyunca... E, Portable Art Market'te çalışmalarımı sürdürdüm. Açıkçası çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü e, özellikle Avrupa'da çok son dönemlerde e, trend olan bu bu katılımcı projeler e, ve özellikle m, kamusal anlarda gerçekleşen projelerde e, özellikle e, İzleyiciyle ve yerel insanlarla birlikte e, iş üretiliyor e, ve bu anlamda da aslında garilerde veya daha e, kurumsal alanlardaki izleyicinin yerine e, şöyle söyleyelim e, Sanatla doğrudan ilişki kurmayan e, insanlarla birlikte çalışma fırsatı yakalıyorsunuz. Özellikle Avrupa Birliği'nin e, e, son dönemlerde geldiği ee, sıkışma noktasından dolayı bu tür katılımcı projelere çok fazla fon ayrılıyor tabi e, bu fonlar nereden geliyor mesela e, çok ilginç bir durum var İtalya'da Torino'da e, özel bankalar ve e, birçok kurum e, daha doğrusu devlet bankaları ve birçok kurum e, sanata para ayırmak zorunda yani bir şekilde sanatı desteklemek zorundalar az bir fonla da olsa. Bu yüzden de birçok sanat projesi gerçekleşiyor. Çok ilginç bir deneyimdi. Özellikle bilmediğim bir kültürde, daha doğrusu bilmediğim bir dilde yerel insanlarla birlikte çalışmak gerçekten bir zorlu bir süreçti. Ama bir şekilde Torino'daki ilk hafta çok keyifli geçti ve ardından 21 Haziran'da sanatçıların sergi ...yapıldı. Orada yapılan projelerin. Bunların hepsi katılımcı projelerdi. Bunlar he, bunların hepsi aslında e, o Porta Palazza bölgesinde yer alan insanların e, sanat yoluyla o bölgeye dair e, bir yandan hem anılarını e, çoğaltabilecek hem o bölgeye dair belki de o bölgeyi e, daha çok sahiplenmelerine yönelik e, projelerdi. E, bir yandan bu e, bir başka bir rezins projesi e, o dönemde bir duyuru yapıldı. E, bu bu projede yine Porta Palazzo bölgesinde e, proje üretme e, üzerine bir e, bir projeydi e, ve yine bir uluslararası sanatçı yine bir İtalyan e, sanatçının e, ortaklaşa proje geliştirmeleri gerekiyordu. E, bu bunlar da seçildi 15 Eylül 15 Kasım tarihleri arasında. E, Sanatçılar birlikte Porta Palazzo bölgesinde projeler gerçekleştirecekler. Kaninkanhouse.org sitesinden projeler hakkında daha fazla bilgi alınabilir. Çok ciddi bir yatırım söz konusu Torino bölgesinde. Bu projeden sonra ikinci proje olarak Torino Performans Festivali'nde... Katıma şansı yakaladım. E, Manuele Macco'nun e, düzenlediği bir e, festivaldi. E, yine uluslararası sanatçıların, e, özellikle İtalyan sanatçıların yoğun yoğunlukla olduğu e, bir projeydi. Bu e, 8 Haziran'da Biella'da, e, 9, 10 ve 11 Haziran'da ise e, Torino'da e, Green Box denen bir yerde yapıldı bu festival. E, tabii bu tür festivallerin e, özellikle izleyici ile bir bağ kurulması dikkat ediliyor. Bu yüzden de e, hani izleyiciyi harekete geçiren e, geçirmeye yönelik e, etkinlikler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii benim açımdan çok daha farklıydı her şey. Sonuç olarak e, yabancı izleyiciye dair çok fazla bir algım yoktu. E, ama genel olarak e, farklı kültürlerden insanların karşısında bir şeyler yapmak en azından sanat sanat Tırnak içinde sanat e, olarak bir şeyler yapmak e, O kültüre dair e, Birçok bilgiye daha farklı bir yerden Ulaşmak anlamına geliyor Bu anlamda aslında birçok genç sanatçının Mümkün olduğunca çeşitli ülkelere bu tür projelerle ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum Özellikle de benim jenerasyonumda genç olan sanatçıların bu şekilde kendilerini geliştirmesi mevcut Ve gerçekten de fonlara başvurulup bu tür projeler gerçekleşebiliyor Hatta belki de sanatçılar bulundukları şehirlerde yaşadıkları şehirlerden daha iyi şartlarda yaşama ve çalışma olmakları bulabiliyor diyebiliriz ee, Torino'daki festival ilk, e, ilk kez düzenlendi e, Ve Biella e, küçük bir kent e, Aynı zamanda Biella ile birlikte paralel olarak düzenlendi e, Biella'da e, Cittadella Arte e, Foundation'ın e, bir, e, bir residence programı var Yaklaşık 5 aylık sürüyor bu residence programı e, Daha önce Türk sanatçılardan e, Elmas Deniz ve e, ee, Elmas Deniz katılmıştı e, Bu Residence'a Yalnız bu Residence'a başvurmak için e, Bir fondan yararlanmak gerekiyor Yani Türkiye'den bir e, kurum e, Bu Residence'ı karşılamak üzere Bir fon vermesi gerekiyor Sanatçılar ancak bu fonlar bulunduktan sonra Buraya gidebiliyorlar Çok çok güzel bir yer e, Küçük bir şehir ama çok çok güzel bir yer e, Ve e, açıkçası konsantre bir Sanata konsantre olmak için e, inanılmaz bir yer olduğunu düşünüyorum Evet T Torino ça İtalya'da Çağdaş sanatın en çok Yer alabileceği yerlerden biri Milano'ya göre daha ucuz ve e Sanatçılar için daha fazla Olmak sağlıyorlar e İtalya'nın kuzeyinde yer alıyor Torino e Ve aslında güneyden de Birçok sanatçı e oraya gidiyor e İsterseniz e daha sonra ben Berlin'e geçtim ve e, Berlin'de e, Berlin deneyimlem fırsatı yakaladım. E, Berlin'e geçmeden önce e, Torino'da keşfettiğim e, bir bir e, bir sanatçının e, bir şarkısını dinleyelim. E, Vinicio Capelllo, Il ballo di San Vito. Ala braggi, dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. bancarelle rossa, terra di terra di terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se continente. Mustafa'yı ne di Afrika, E qui soffia il vento d'Afrika E ci dice, tenetemi fermo, E ci dice, tenetemi fermo, E ballo de San Viti non mi passa, E ballo de San Viti non mi passa, La de su, la tonetira, Nella sera, Se soffiata via col vento, Se soffiata via col rum, Se soffiata via da dove era ammorsata. Vecchi e giovani pizzicati, Vecchi e giovani pizzicati, Dalla taranta, dalla taranta, Dalla tarandolata, Cerco chi trilde, cerco chi apre, Cerco chi stringe, cerco Bırakça bu iş ballo ol, ballo non mi pasa? Ol ballo desabite, non mi passa Dışarı çıkıyorum, vücudum garapet ol. İlerideki lafitte, bu anımda. Kaçca, kaçca, Satanas kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan kaçca, şeytan Annedo e mi Malati e il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona. Santo Paolo non perderò. No, il ballo dei sabbie non mi passa. No, oh, il ballo dei sabbie non mi passa. Questo è il male che mi porto da trent'anni addosso. Fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotto del masso rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su un pesasso. Il muschio non si cresce su un pesasso. Scaccia, scaccia, satanasso, scaccia il diavolo che ti passi Le nobbi si consuma, negco inizia nei tre mori Della taranta, della taranta, della taranta Ah! di <Gülüşmeler> San Vito'yu dinledik, Torino'dan. Ardından Berlin'e geçmiştim. Biliyorsunuz aç, zamansız köşesi aynı zamanda Berlin Berlin'den. Berlin'le alakalı olarak Berlin üzerinden gelişen Monday News'le bir etkileşim halinde. Çünkü buradan açık çağrıları Monday News'e giriyoruz ve Monday News bir newsletter. Ve bu newsletter sanatçılara ve inisiyatiflere yollanıyor. Böylelikle sanatçılar nerede ne oluyor anında öğrenme fırsatı yakalıyor. Bu programın böyle bir birlikteliği var. Zorba Berlin'de özellikle Monday News'te yer alan diğer editörlerle bir araya gelme şansı yakaladık ve özellikle Berlin'de neler olduğunu ve Avrupa'da neler olduğunu ya da Almanya'da neler olduğunu konuşma fırsatı yakaladık. Aslında Almanya hala krize rağmen sanatçıların etkilenmediği bir yer. Belki de Berlin bu anlamda onların dediklerine göre Almanya olmasa da sanki başka bir şehir daha global bir şehir ve e, Gentifikasyon'dan yeteri kadar nispetleniyor. E, sanatçılar e, daha ucuz yerlere e, taşınıyorlar ve daha sonra o daha ucuz yerler e, de yeni dönüşümler başlıyor. Yeni galeriler açılıyor. Yeni sanat mekanları açılıyor. Yeni stüdyolar açılıyor. E, böylelikle şehir e, bir yandan da aslında e, kendi içerisinde büyüyor ve yeni olanaklar doğuyor. Belki de bunu Türkiye'de Tophane e, ile benzetebiliriz. Bak, Tophane'den önce Galata bu değişimi yaşadı. Ardından Tophane bölgesinde galeriler açıldı. Ve hala galeriler, yeni galeriler açılmaya devam ediyor. Ve aslında bir yandan da yabancı sanatçılar buraya geliyor. Yabancı galeriler buraya geliyor. Bu da çok ilginç bir şey. Çünkü oradakilerle tartışırken herkes İstanbul'un ne kadar büyüdüğünü ve İstanbul'un sanat ortamının şu anda New York'tan sonra ciddi anlamda bir cazibe merkezi Olduğundan bahsediyorlardı e, Ve yine çok ilginç e, Benzer projeler yapılıyor Mesela e, 48 Saat Növköy'ün e, Projesi e, Daha önce de gerçekleşmiş e, Bizdeki Art Walk gibi e, Bizdeki Art Walk pazar günleri e, Topandik galerilerin bir gün boyunca Açık olması üzerine kuruluyken 48 Saat Növköy'ünde e, iki gün boyunca Bütün mekanlar galeriler barlar e, Sanatçıların stüdyoları Açıktı ve tam bir karnaval şeklinde bütün mekanları gezebiliyordunuz Tabi bir farklılıkta Berlin'de bu mekanları gezerken insanlarla konuşma fırsatı yakalıyorsunuz Ve insanlarla konuşmak için sadece soru sormanız yeterli Ya da onların size merhaba demesi yeterli Bu küresel noktada birçok ülkeden birçok insanla tanışma fırsatı yakalıyorsunuz Ve bilgi alışverişinde bulunuyorsunuz Bu inanılmaz bir şey ...İstanbul'a göre bu anlamda Berlin'deki bu etkileşim çok daha farklı farklıydı benim için. Tabii ilginç olan bir yandan da özellikle İspanya'dan ve Portekiz'den... ...birçok gencin özellikle kültür endüstrisinde, yaratıcı endüstrilerde... ...tasarım, mimarlık veya görsel sanatlar alanında çalışmak için sadece staj yapmak için... Berne taşındığını <gülüyor> öğrenme fırsatı yakaladım. Bu da çok ilginç bir e, gösterge olduğunu düşünüyorum. Belki de yakında daha ileride e, İstanbul'a gelmeye başlayacak e, diğer ülkelerdeki ekonomisi zayıflayan diğer ülkelerdeki insanlar. E, bu da İstanbul'un e, sanat ortamının veya e, yaratıcı endüstrilerinin daha bir kızış e, anlamına gelebilir. E, ardından İsviçre'ye. Ee, geçtim ve birinci e, Performance International Performance Art Festival'da e, bir çalışma e, yapma şansı yakaladım. Noisend bölgesinde e, yer aldı. Noisend çok çok küçük bir yer... Ee, çok küçük bir e, şehirde yer alıyor ve e, Noisland burun e, diyarı anlamına geliyor çok çok eskiden Noisland'in e, kralının burunu çok büyükmüş bu yüzden de e, adını Noisland koymuşlar. E, Neuzen'de İsviçre sanatçılarla e, özellikle e, e, birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Daha önce hatırlarsınız e, Dominic Lip e, radyoda konuğumuz olmuştu programda. Ve Dominic Lipp'le birlikte e, bir e, radyo performansı gerçekleştirmiştik. E, yine Dominic Lip'in organize ettiği bir projeydi bu. Ve diğer sanatçılar Laura Lazer Daniel Haller, Claudio Buher e, ve e, Tilia... E, de, ...yer alıyordu. Ee, aslında festival çok güzel başladı çünkü... E, ...Dominic Dipp ve... ...Noisland'in kralı Bruno... <gülüyor> e, ...bir e, açık... E, per, e, ...open space performansla... E, e, ...festivale başladılar. E, open space performansının tanımı şu anlama geliyor. Onlar performansa başlıyorlar ve... ...bunun anlamı sizin de performansa katılabileceğiniz... E, ...anlamına geliyor. Yani... ...bir şekilde herkesin performans yapmasına yönelik bir hareket oluyor. Tabii daha sonrasında çok, çok farklı çalışmalar yer aldı. Çünkü açık alanda performansı izlemek çok ilginçti. Ee, bir şekilde e, İsviçre'deki bu e, o küçük e, şehirler, e, Lucan gibi küçük şehirler e, daha çok e, işçi sınıfının yaşadığı şehirler ve bu işçi sınıfı e, daha çok e, aile kurma ve e, Hayatlarını daha bir sistemli bir şekilde sürdürmeye yönelik bir yaşam yaşıyorlar benim gözlerime göre Çünkü bu festivalde birçok aile ve birçok çocuklu aile vardı Ve çocukların dünyası biliyorsunuz çok daha saf çok daha şeffaf Onlar birçok şeye çok daha farklı tepki verebiliyorlar O yüzden aslında bütün performansları ardından çocukların katılımını görmek Beni çok sevindirdi çünkü birçok bir zaman hem yapılan bir performansı anlatmak zor oluyor ya da birçok zaman yapacağınız bir performansı anlattığınız çok zor oluyor ancak insanların katılımıyla birlikte yaptığınız şey aslında daha çok anlam kazanıyor bu anlamda İsviçre'de yapılan performanslara özellikle çocukların katılımı çok önemliydi ee, şimdi çok çok önemli ve güzel bir haber vermek istiyorum ee, Özellikle İtalya'da ve e, İsviçre'de e, aynı festivallerde birlikte performans yapma e, şansı yakaladığımız e, birçok sanatçı İstanbul'a gelecek e, İPA İstanbul organizasyonu kapsamında e, 9-10-11 Ağustos içerisinde e, Mekanlar Galeri non, e, Salt Galata, P. Artworks, Pasajist ee, ve bu bu performansları bu, görme şansı yakalayacağız. Ee, bir yandan da e, aslında görsel sanatlar içerisinde yer alan bu bu medyumun e, İstanbul'a e, doğru bir yön çizdiğini de söyleyebiliriz. E, çünkü herkes burayı çok fazla merak ediyor. Ee... Uzun bir zamandan sonra canlı program yapmak e, <gülüyor> bir yandan iyi geldi bana. E, önümüzdeki haftalarda Hatice Utkan'la birlikte e, programlara devam... Önümüzdeki haftadan sonraki hafta yani iki haftada e, artık iki haftada bir e, programımız yayınlanıyor. E, devam edeceğiz programlara ve e, İstanbul'daki güncel sanat ortamının nabzını tutmaya da devam edeceğiz. Evet. <gülüyor> Ee, o kadar rakip değişiklikten sonra hala uyum sağlayabilmiş değilim. Ee, o yüzden e, sözcüklerimde hatalar olduysa veya verdiğim bilgilerde bir eksiklik olduysa kimse kusura bakmasın. Ee, bu haftaki programı e, benim için çok önemli olan bir, bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Yine Kuzey'den ama İsveç'ten. Ee, Pestis on. Ee, bazen yolculuklara, yolda e, yolculuklarda e, insanlar e, kendilerini çok daha yalnız hissedebiliyorlar. Herkesten uzak kalındığında Belki de Hatırlanabilecek tek şey aşk oluyor O yüzden pestsiz son gelsin hamsız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan